ziyetti. Evet. Bana <gülüyor> sohbet ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Ee, yine memnun, ne yapıyorum? Yanarım. Aa, imkanla sana hava yine ne var ana hayırlı olsun diyorum. Çok abi. teşekkür ederiz. Bu dua isteğinizi dinleyenler de duymuşlardır ve icabet edeceklerdir diye umuyorum. Hı -hı. Peki. Alınmadan her gün selam diyorum. Millet merhamiyi diyorum. Alın, alınlarla yaşamla. Haydi geceler. Şimdi ya da böyle mahrem olmaktan çıkarmıştım ben bunu şimdi bazı sorular vardır dilinizin ucuna gelir de ya bunu bir, bir tek ben mi görüyorum yani millet hani öyle derseniz de ben aptal yani pardon herkes aptal da ben miyim akıllı yani millet bu soruyu sormuyor mu bu kadar olmaz herhalde falan dediğiniz zamanlar olur Nedir o? Mesela sanıyorum bundan sonra Yunan şarkılarını dinlediğinizde siz de düşüneceksiniz bunu. Şudur, Yunan batı mıdır? Bakın batı derken B harfi büyük tabii yani yönü kastetmiyoruz. İşte bir uygarlığı kastediyoruz. Bir hayat tarzının, bir dünya görüşünün kurumlaşmış halini... Kast ediyoruz. Oysa hatırlayacaksınız, en azından lise kitaplarından hatırlayacaksınız, kimileriniz üniversite yazılı kitaplarından hatırlayacaksınız. Mesela kaba bir felsefe tarihi bilgisiyle dahi sanıyorum siz de sormadan edemeyeceksiniz ve bir yandan Yunan şarkılarına kulak verirken bir yandan da düşünmeye devam edeceksiniz. Yani mesela, felsefe tarihi niçin bu anla başlıyor? Hatırmayın işte böyle kabaca. Aristo, diğer abiler falan. Yani mesela, daha öncesi yok mu? Kronolojik olarak. Yani daha önceki zamanlarda, farklı zamanlarda, felsefe yapan, düşünen, hikmeti arayan insanlar yok mu? Bir yandan Yunan şarkılarını dinlerken, bir yandan da mesela şöyle, kendi kendinizi, gece yarılarında, ne bileyim, iş çıkışlarında, girdiğiniz kitapçılarda, kitapları karıştırırken, Dikkatimizi çekecektir zannediyorum, kitapları da kurcalarken. Eski Yunan'dan önce de filozoflar var, başka coğrafyalarda. Mısır havzasında, Hint havzasında, hatta işte bu son günlerde hani Bağdat gündeme geldiğinden beri herkes kendi argümanlarıyla Bağdat'ta savaşa hayır diyor. Mesela bu arada Mezopotamya vurgusu da yapılıyor yani Bağdat işte sadece e, Müslümanların önemli merkezlerinden, şehirlerinden birisi demek değildir. Aynı zamanda Mezopotamya uygarlığının da önemli merkezlerinden biridir gibi. Şimdi buralarda da var düşünen insanlar ama niye yok yani ondan niye başlıyor, niye kendisiyle başlıyor? Mesela kazara bir gün böyle kitap karıştırırken şöyle bir notla da karşılaşabilirsiniz. Nasıl bir notla? Hemen size belgesiyle sunalım onu. Nerede? Mesela şöyle bir şey. Orta ya yabancı olan milliyetçi etnik tarih kavramını da... Avrupa ortaya koydu. Türkler, Araplar ya da İranlılar hakkında ilk ve önemli etnik ulusal tarihler Avrupalılar tarafından yazıldı. Ve sonra da kötü bir biçimde yerli tarihçiler tarafından taklit edildi. Kemal H. Karpat Orta Doğu'da Osmanlı mirası ve ulusçuluk. İmge kitabı. İnsan en iyi gece düşünür. En iyi yürürken düşünür. Gece yürüyüşü İbrahim Paşa. İşte böyle şeylerden bahsediyorum. Yani... Yani diyerek başladığınızda ve işte herkesin doğruluğundan emin olduğunu sandığı o tavırlarda seslendirdiği ve yazdığı cümlelere yani diye yaklaştığınızda hiçbir göründüğü gibi olmadığını fark edeceksiniz, fark ediyorsunuz. Yani, evet yani... Mesela devleti kurarken, öyle ya, ya da yeni bir tarih yazarken, yöntem belirlerken ulusu, ırkı, merkeze almak kimin eseri? Şimdi biz mesela diplotunu yandık, şimdi işte Türk tarihi, Arap tarihi, Yunan tarihi, ya da Arap müziği, Türk müziği, ondan sonra Cezayir Edebiyatı ve benzeri tasdiklerle sürekli karşılaştığımız için bunun çok eski olduğunu falan zannediyoruz. Yani hep böyleydi zaten. Yo, bu çok yeni bir şey. Ve işin gerçi böyle kağıt üzerinde güzel durduğu kadar pratikte, işte güzel durmuyor. Şimdi klasik Yunan müziği albümlerini alın. Evet, Türkiye'de de bulursunuz. Klasik Yunan müziği albümlerine göz atın. Türk makamlarına rastlayacaksınız. E yani <gülüyor> yani bu klasik Yunan müziğiydi. Klasik Türk müziği albümlerini alın. Birçok gayrimüslim müzisyenin ismine rastlayacaksınız. Yani yani bu müzisyenler asimile olmuş, efendime söyleyeyim, e, Türk kültürü içerisinde, Türk kültürü deyince kulağınızı tırmaladığını biliyorum, eritilmiş kendi ulusal değerlerinin, ulusal müziğinin farkında olmayan insanlar mıydı? Öyle ya, gayrimüslim isimlere rastlıyorsunuz, klasik Türk müziği albümlerine baktığınızda. Peki şunu niye düşünmüyoruz? Bu adamların hiç böyle bir tahdidlerdi yok. Yani yani <gülüyor> Yunan müziği, yani ırk anlamında Türk müziği, Cezayir müziği diye adam ayırmıyor. Gördüğü bir şey var. Bu havzada da, evet bu havzada, bu bölgede üretilen müzik var ve bu müziği üreten insanlar, farklı ırklara mensuplar, onun için önemli değil ama aynı müziği üretiyorlar, aynı müziği geliştiriyorlar, aynı mutfaktan besleniyorlar, aynı mutfağı geliştiriyorlar, aynı kültürü çoğaltıyorlar, kendi birikimleriyle birlikte. Yani hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Kiminle görüşüyoruz? Ben Yozgat'tan arıyorum Gülhayat. Sizi de hatırladım ben. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Sen nasılsın İbrahim Bey kardeşim? Hamdolsun iyiyiz. Siz de iyisiniz maşallah. Sesiniz en azından iyi geliyor. Allah'a şükür. Biz iyiyiz de. Yozgat'ın bir köyünde haliniz, keyfiniz nasıldır? Yani. Savaş başlamadan önce yani iyiydi de biraz, biraz değil, fazla o durumumuz kaçtı da. Hı hı. Ben de şeyler geziyordum. Radyoyu karıştırıyordunuz rastladım. Allah razı olsun Sevincin. Yani sizin sevinmenize vesile olduysak ne mutlu, sevinmenize vesile ne mutlu bize. Sevinmenize vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Allah razı olsun. Sen bu saatte uykusuz kalmışsın bize program yapıyorsun be. Biz de buradayız işte. Biz de burada görevimizi, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı çok yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Allah Sağ olasınız. olasınız. Cümlemizin şansınız bütün Yozgat'ın hmm. gecesi mübarek olsun deriz. Allah Sağ olun. Allah hayırlı geceler. Ol size hayırlı geceler. Cümleyi sonunda kurtardım. Farkındasınız. Şimdi biz bunların işte bu tasdiflerin, bu kavramların çok köklü olduğunu, çok uyumlu olduğunu falan zannediyoruz ama böyle değil. Birazcık geriye doğru gittiğinizde, her şeyin ne kadar temelsiz, dayanaksız olduğunu görüyorsunuz. Bugün mesela siz Cezayir Edebiyatı'nı takip etmeye kalkın, hangi dilden okuyacaksınız? Fransızca'ya tercüme edilmiş kitaplar değil, Fransızca yazılmış kitaplar okuyacaksınız. Fransızcadan Türkçe'ye tercüme edilmiş kitaplar okuyacaksınız. Yanlış hatırlayabiliyorum, hatırlayabilirim. Kitabın adı Şabalı Çocuk. Yayın evi yanlış hatırlamıyorsam Arion yayınları. Fransızcadan, Cezayir edebiyatı mı? Fas edebiyatı. Fas. Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmiş. O kadar komik ki. Şimdi çeviren Kuzey Afrika'ya, Müslüman kültürüne o kadar yabancı ki, yani Fransız'dan daha Fransız. Mesela, şey anlamıyor. Örneğin, Ebu Bekir, değil mi? Ebu Hurayre, Ebu. Yani bütün camilerde yazıyor. Ebu Bekir yazıyor yani. Ebu yani baba. Bakıyorsunuz, Fransızcadan Türkçe çevrilmiş kitapta şöyle bir ifade. Çocuk babasına şöyle hitap ediyor. Abu E. Evet, Abu E. Şimdi bu ne kadar işte Cezayir edebiyatı. Buna Fas edebiyatı diyebilir misiniz? Yani bir edebiyat kendi diliyle yazılamıyorsa bu nasıl? Bu ne edebiyat olabilir ki? Yani şöyle düşünün, Arapça ya da İngilizce yazılmış bir Türk Edebiyatı'ndan bahsedilebilir mi? Nereye geldik? Buraya nereden geldik? Yunan şarkılarından geldik. Yunan şarkılarından niye buraya geldik? Şunu soralım, Yunan batı mıdır? İyi düşünün, şarkılardan da Değildir. Akdeniz'dir. Yani batının coğrafyasıyla coğrafyasından insan biraz da, hatta ne biraz da fazlasıyla coğrafyanın ürünüdür, coğrafyanın esiridir. Sözünü, sözlerini hatırlarsanız Yunan müziğinde o batı kara kasvetini, sisini, yağmurunu, kapalı havasını görebilir misiniz? Hayır. Vaktinizdir çünkü. Ama ama Bakıyorsunuz işte Batı medeniyetinin temellerine bakıyorsunuz, eski Yunan'a dayanıyor. Niye Mısır'a dayanmıyor? Oysa Erbabı çok iyi biliyor ki eski Yunanı besleyen birçok Mısırlı filozof var. Değil mi? Ama işin içinde ırk var. Orayı karıştırmamak lazım. Yani. ...öyle karışık ister. Ne dinleyelim? Buna ne dersiniz? Gece yürüyüşü... ...İbrahim Paşa'lı... Ben meclisini değiştireyim. Canlı yayına katılmak için telefon... mağdur öyle ağacaktım vurduğum vurduk sana kan yerde kalacaktım kan yerde kalacaktım Tamponunuz durmayın. Az sonra <gülüyor> Ölür, hayvan telef olur. Klasik mantıkta insana hayvanın natıka derlermiş. Yani düşünüp konuşabilen canlı. Düşüncesiz insanlara hayvan dememiz zannedildiği gibi bir hakaret değil. Bir hakikati itiraf. Haydager! Haydager! herkesin ölemeyeceğini, sadece insan olmayı başarabilenlerin ölebileceğini, geride kalan bütün canlıların telef olduğunu anladığında ben bir gece yarısı Harput'ta yıldızların altındaydım. İnsan ölür, hayvan telef olur. İnsan en iyi gece düşünür, en iyi Yürürken düşünür. Gece yürüyüşü İbrahim Paşal. Biraz şarkı dinlemenin ne mahzuru var? Hayır bunda rasyonel bulmayabilir kimileri <laughs> ¶¶ Sana demiyemedim, beni kaç kere vurdun adını söylemiyorum. Oh, oh, oh, oh, oh. Bir de Hazreti İstan var, bu başka bir şey. Ben anlatamam yani. Şükür. size bir müzik dinleteceğim. Mesela bunu hep duyduğunuz işte türlerden hangisinin içine sokulabileceğini soracağım. Yani klasik Türk müziği midir? Klasik Yunan müziği midir? İran müziği midir? İşte klasik Batı müziği midir? Nedir? Bir küçük test yapacağız. Ama önce. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Buyur ee, Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurunuz. Ee, İbrahim Paşa'lı korkmuyorum program yapmaktan. Nasıl? Ya yani çok uzun o bir zaman... ama benden mi, sizden mi? Yani bizden de, kendisinden de. Yani çok kulak tırmalıyordu. Hadi... Soru mu? Azaldı Kırmaktan... ha. He tamam. Ben... Program yapmaktan korkmuyor mu? Evet, yani e, sanırım bir üç yıl falan oldu. Ee, oldu? Evet, öyle tahmin ediyorum, hatırladığım kadarıyla. Hı -hı. Çok uzun bir zamandan sonra geri döndü. Tabi şey de burada Hı -hı. mecbur olduğu için mi döndü? Hı -hı. Bir zorlamam var, kendi isteğiyle mi döndü? Çünkü iddialı bir gidişi vardı. İddialı değildi. <gülüyor> yani çünkü ben büyük bir laf etmedim. Tabi dönmeyeceğim Şimdi tortu misali biriken bir karar var dedim. Hı hı. Bittiğini hissediyorum. Bende tortu misali biriken bir karar var dedim. Özür dilerim şöyle bir sözünüz vardı. Nasıl? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, konuştuklarımızdan imtihan edildiğimi gördüm. Evet. Ee, ondan dolayı da susmaya karar verdim. Evet. İmtihan mı bitti? İmtihandan korku mu bitti? Mücahilce yazardık. İptah olsunlar. <gülüyor> şöyle bir şey. Şimdi yani isterseniz istersen, bir üzüze karşı söyleyeyim. Tabii. Şayet imtihanı kabul eden birisiyseniz yani hayatınızda imtihan diye bir şey varsa bundan eminseniz, inanıyorsanız demiyorum bu başka bir şeydir. İptahandan kaçamazsınız. yani Biraz dolambarçlı gelmeme müsaade edin. Bize akıllı insan hep zannedildiği, görüldüğü, gösterildiği gibi işte nasıl yaşamasını bilen insan değildir. Bu bence bir safhası bunun. Gerçekten akıllı insan nasıl öleceğini düşünen insandır. Nasıl öleceğini düşünen insandır akıllı insan. Onun ee, görüşü uzundur. Onun bilgisi derindir. Şimdi hayatta karşı karşıya kaldığınız şeyleri ki bunlara ad koyma noktasında özgürüz. Hı hı. Hepimizin karşı karşıya kaldığı bir şeyler var. Tesadüf diyebilirsiniz, şans diyebilirsiniz, tevafuk diyebilirsiniz, kader diyebilirsiniz, o diyebilirsiniz, bu diyebilirsiniz, ütân diyebilirsiniz vesaire. Şimdi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, imtihanınızdan kaçamazsınız. Bunu kendisine mi söylüyor İbrahim Paşalı? Ya ben kendimi çok, daha önce çok konuştuk bunu. <gülüyor> İbrahim Paşalı'ya dedi ki kaçamazsın. Paşalı İbrahim'e dedi ki anladım. <gülüyor> anladım. Üç yıl mı sürdü bunun muhasebesi? Şimdi arada hatlar kopuktu. <gülüyor> İç yılına gidip gelene kadar bir buçuk yıl gitmesi, bir buçuk yıl gelmesi sürdü. Şimdi burada imtihan alanımızı belki ya da imtihan türümüzü seçme özgürlüğümüz var. Hı hı. Yani o kadar bir iradesizlikle söz konusu değil. Şöyle mi yorumlanır o zaman? Ee, bir zorluk vardı. Ee, i̇lk tutululan, imtihan ilk tutululduğu zamanda bir kaçma vardı. Hı hı. Şimdi göz ger, germeye karar verdik. Böyle bir durum mu? Yani şimdi görüntü görüntüden hareketle bir yorumda bulunuyorsunuz, bulunabilirsiniz. Hı hı. Ben zamanında şöyle bir laf etmiş idim. Bilimde dedikodu da aynı kaynaktan beslenir. Yani görülen üzerine inşa edilir. Hı hı. Ondan sonra söylediğiniz bilimsel bir şeydir. Görünüşte öyledir çünkü. Hı hı. Ama bu aksine mesela şöyle niye okumadınız? Nasıl okumadınız? Buradaki imtihanı basit buldu. Efendime söyleyeyim. Daha büyük imtihana daha Tutulmak zor belalara ederim. talip oldu. Çok iddia. Niye? Çok yaşamak bir iddia değil mi bu? Hayır. Yani sonuçta yaşamak zaten iddialı bir şey. Dikkat edin. Yani az önce yani hayvan, hayvan ve insan bahsini konuşurken hı hı. iddianız yoksa, bakın şunu da özellikle vurgulayayım. Yani karakter olarak bile bana uygun bir şey değil bu. Ben burayı iki günde yaparım. Ya da ben iddia ediyorum iddiadan kastettiğim şey bu değil. Benim iddiadan kastettiğim şey bir insanın bir cümlesinin olmasıdır. Yani var olduğunu, var oluşu, hayatı, bunlar çok biraz büyük laflar gibi oldu. Kusura bakmayın. Dinleyicilerden de özür dilerim. Başka kelime bulamıyorum. Yani sizin için hayatın bir anlamı varsa böyle yaşamalıyım böyle yaşanılır, böyle olur böyle olmalı diyorsanız bakın bunu milletin ortasında mikrofonun karşısına geçip bangır bangır bağırmak değildir iddia ama böyle bir düşünceniz var ise bu bir iddiadır başkaları duymasa da başkaları şahit olmasa da başkaları bilmese de bu bir iddiadır yani ben iddia ediyorum ki yani bunu kendime söylüyorum kimse duymuyor hı hı. ben eminim ki İddia ediyorum ki